Bu Ken Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Deney Tüpü Esprisi'ni hazırlıyoruz sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar devam ediyor. Bu Deney Tüpü Esprisi de bundan... Yok ya bu... Bu, bu. bu başka bu deney başka. Deney Tüpü Esprisi. Radyo VTR'si bu şarkı. Radyo, radyo. Hayır, Radyo VTR'si Radyo VTR'si mi? yıllar önce televizyon programındaki bir takım... Zihnimize yer eden VTR'lerdeki şarkılar... Maalesef bugün hala Ancak işte doktorlar bir kuple bir kuple dinletiyorlar. Bu da bu kadar yeter Ancak ben hala aynı şeylere gidip yani geliyorum. Yani ben yine de mutsuz değilim. Sadece bizim e, galiba aklımızda yer etmiş durumda. O yüzden... Tek teselliğimiz şarkılarını... o. Başka izleyen olmaması. <gülüyor> Şarkıları da zan altında bırakmamış oluyoruz. 8.32 saat radyolarının başındakilere günaydın diyelim. Çarşamba sabahından buyursunlar. Efendim espriler, şakalar... Gömlekler, çok, tişörtler... Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Ee, öncelikle her gün olduğu gibi modern sabahlarda tarihi vererek başlayalım dilerseniz. 9 Nisan 2014 Çarşamba bugün. E, bir kere daha günaydın. Hoş geldiniz. Bugün iki değerli konu. <gülüyor> ne oldu ya? Bir tarihi verirken... <gülüyor> ne bileyim ya işte havalı söyleyince insan şey oluyor da bir şey de katmıyor. 9 Nisan'da şöyle bakıyorum. 9 Nisan 2014 Çarşamba sabahı deyince... Vallahi ne cebimize 3-5 kuruş daha fazla giriyor ne de... Her e, şey o haber. mu değil, tabii. Her şey o mu? Değil. Hani 8-10 kuruş desen bunu demezdim ama 3-5 kuruş deyince yani her şey 3-5 kuruş mu ya? Yani? O zaman da 3'ün 5'in hesabını yapan adam durumuna düşürür. Evet. O zaman dış işte devletlerden, e, ileri demokrasilerden haberler verelim tabii, isterseniz. Tabii tabii buyurun. buyurun efendim. Geri demokrasilerden, ileri demokrasini burada yaşıyoruz. Hı -hı. Avrupa bizdeki demokrasiye hasta. Avrupa'dan olduğunu söylemedim ki. Kuzey Kore'den veriyor. Ha tamam o Biz zaman. Biz ülkeler var. Sen Rakiplerimiz. ne biçim konuşuyorsun? Evet. Rakiplerimiz. Kim Jong-un'u tanımayan yok herhalde. Var. Yani zaten bütün Babasını dün... da sevmezdim. <gülüyor> Ee, en son ee, en sonki icratı ee, 11 bakanı hı hı. E, orada bakan mı var bir de yani bakan da yani görevlere Büro, baksın bürokrat da deniyor ya, anladım. bakan da deniyor ee, yine vatana ihanet e, suçundan. Orada canımı sıktığının adı vatana ihanetle eşleyermiş. 11 bakanlı şey mi yapmış? Vatana ihanet ediyorsunuz ne diye. Ne yapmış olabiliriz? Ee... Ya yani böyle konuşuyoruz ama çok e, adamlar alev makinesiyle yakılmış. Şimdi daha önce amcasını köpeklere yedirdiği için. Aslana aslana. Aslana mı yedirmişti? Aslana yedirmişti. Ya köpek bu yedirmiş Ama peki ya? şey telatür olabilir mi? Diye biliyorum. Te, Tevatur olabilir mi Oktay Bey? Yani halka korkus alsın daha doğrusu halka güven versin Dostla, Dosta güven düşmana korkus alsın diye. Yani bilmiyorum da sonuçta amcasına bir ayrıcalık var şimdi bu bürokratları da köpekleri yedirseydi bu sefer diyecek adamda hiç aile şey yokmuş yani amcasıyla tanımadığı adamlara hmm, aynı amme diye görecekler. Yani mi? tabi iddia da olabilir bu ee, Güney Kore gazetesinde biliyorsunuz e, Chun Ilbo gazetesi. <Gülüyor> Güney Kore gazetesi değil mi? Bildiğim kadarıyla. Ben de öyle biliyorum. Çünkü bir ara aboneyedik biz. Çosun İlbo. Sonra taşındıktan sonra adres değişikliğini bildirdik falan. Olmadı. Yani Gelmedi, eski şey. ulaşmadı. Bizim gelmedi. apartmanda bütün kapıları Chonsun Ilbo bırakıyorlar. ikişer ikişer. Vallahi mi? <gülüyor> Chonsun Ilbo. Bizde de bir gazetle, Dele Sport'la Chonsun Ilbo. Sitede bir kişi de gördü ama soramadım sonra nereden buldu. Kurtar Algemayne geldi bize de geçen hafta. çosun Ilbo ile aynı gün geliyordu. O diğer, o gelmedi. Onda bir problem var herhalde. Ona Güney Kore gazetesi Kuzey Kore ile ilgili iddialar mı yayınlamış? Tabii iddialar yayınlıyor. Evet. En son iddiası da e, Alev makinesiyle e, bakanları artık bakanları değil de sevenlerinden bazılarını yaktırdığı yönünde bundan önce biliyorsunuz aslanlara ya da köpeklere yedirmişti ve bir genelkurmay başkanının Kim Çolu da havan topuyla biliyorsunuz söyle şey olmuştu infaz etmişti, i̇nfaz etmişti. Kim Yong'un şey fotoğunda bu adama diktatör diyorlar Yani. diktatör olsa asardı bunların hepsini bu bildiğim psikopat <gülüyor> valla yani bu şey değil dediği gibi bir şey olması lazım ama e, sandık kim kim dedi Kim Yong il miydi Un un un kim il baba idi babası, babası kim yokun dedi. Korecede il baba. Sandıktan un. zaten %90 mı çıktı %100 de mi çıktı? Birkaç tane hatalı oy sayılmıştı. O hatalı oy atanları da zaten idam ettiği için %100 de çıktı. Evet. Değil mi? %100 %100 de çıktı. Tabii tabii aramızdaki çürük yumurtaları temizleyeceğiz dedi. Zaten 3 kişi 4 kişi o hatayı yapmış işte. Açık ka kaydırmış galiba. Açık oylama kapalı. Açık oylama kapalı tasnif. Ee... Kapalı sayım sonucunda öyle çıkmıştı ama Tabii ki e, bu da Güney Kore Gazetesi. Başka kaynaklarımız da var bizim. Oradan da öğrendik ki iki sandık. Ama hiç sandık boymuştur. çalınmamıştır orada. Sadece sandıklar açıkta ya. Hı hı. Yani sandık çalınmamıştır. O da hatalı olmamıştır. İşte Kaydırma vaydın yani. gerçek demokrasi. Zaten onu kapalı şeyde kullanmıyorsun. Oradan güzel seçip şey atıyorsun içine. Neyse Oktay yani bizi ileri demokrasilere götürdün. Ee, teşekkür ediyoruz. Çıtayı biraz yukarıda... Eee yukarıya asar başlamış. Ve bu ülkede YouTube'un açık olduğunu da hatırlatalım. Dinleyicilerimiz. Açık sana. mı Kuzey Kore'de? Tabii YouTube? canım. Kuzey Kore'de YouTube açık mı? Yani açık da girilebiliyor mu? Yani açık Tabii ya. orada yani öyle o... bir şey yok orada. Sandık. Ya yok Kuzey Kore'de. Twitter'da açık. Yok ya değil. Açık. Sana mı söylediler gece açtılar yani, ne zaman açtılar? Twitter'ın açık olduğunu biliyoruz orada. Ha, Twitter açıktır belki Twitter de. Twitter açık. Twitter açık ama YouTube'un açık olduğu ne diyorsun Ege'ye vay be vallahi adamlar. Valla YouTube'un da açık olduğunu zannediyorum orada. Vay anasına vay anasına. Ee, peki o zaman devam edelim bir psikopatla başladık bir e, isterseniz geri zekalı devam edelim. demeyelim de bir, bir sorunluyla devam edelim diyelim. Hı. Sorunlu diyelim ay da çok tatlısın ay yani vallahi bak nasıl abi. böyle. Kim, yani kimden bahsedeceğiz? Her sorunu olanı gerizekalı demiş oluyoruz. Yok yok yani. Zaman bu... zaman hepimizin sorunu olmuştu. İşte öyle demeyelim ırk, dedik zaten. Öyle demeyelim dedik. Irkçı diye geçti bugün gazetelere de. Yani Olabilir. Nasıl ki şey... <gülüyor> Kimyon un için şey deniyor işte diktatör deniyor. Halbuki psikopat. Bu bizim evet, kalbimizi için... çaldı. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, geçirdiği ameliyatlar sonucunda Barbie gibi görünmeye başarıp ünlenen Ukraynalı Valeri'den bahsedeceğim. Parantez içi 28'den. Hı hı. E, ırklar arası ilişkinin insanları çirkinleştirdiğini ve estetik ameliyata teşvik ettiğini öne sürdü. Ki kendisi bugüne kadar en az 38 tane e, şey. Irklar geçti. arası ilişki dediğin yani bu cins köpeklerin... Başka köpeklerle çiftleşmesindeki sıkıntı mı bu köpek sahiplerinin ne deniyor ona cinsi bozulur mu Saf, bu safkan. safkanlığı bozulur Safkanı. falan. Tabii. Evet. Ama yani şey bu ülkeler arası demeye getiriyor çünkü örneği şöyle vermiş etnik yapılar karışıyor ve dejenerasyon oluşuyor. Aa dejenerasyon dedi herkes dönmüş bir dinlemiş Aa, galiba bir şeyler söyleyecek diye. Mesela demiş gene burada da geçiyor ee, Rus bir kadın Ermeni bir adamla evleniyor ve çocukların burnu Ermeni burnu oluyor dedi. E, ...röportajı gerçekleştiren Michael Edoz'a... ...bu sözleri sebebiyle... ...Lukyanova'yı ırçı uzaylı olarak <gülüyor> adlandırdı. İrkçılığında <gülüyor> ötesinde bu başka bir şey yani. Hem de yani bu şey var aslında. E, bu. Bu bambaşka bir şey. Ama şey burun işte mesela o kadının derdi aslında şeyde. Biraz daha. Yani mesela. Diyor ki Ermeni burunlarını temizleyen caiz mi diyor. Yok yani işte o da <gülüyor> Ermeni olarak düşün mesela. Rus'u da bir Finlandiya'da ile evlendiğinde de... ...gene böyle çok şey değil. Bilmiyorum hani belki biraz da çengel burunlu bir Finlandiyalı var mıdır? Onun takıntısı şey burun. E, kemerli, ismi, kemerli burun. Kemerli burun. ama Tamam onu, onu ırka bağlamak da ırkçılık zaten. Hem ırkçılık bu biraz da şey yani. Soyumuz Rus soyunu, asil Rus soyunu karıştırmayalım. Karıştırmayacağız. Bir... Yani ben sabah kendi kendime şey düşünüyordum. Nereden aklıma geldi? Yolda ne gördüm onu bilmiyorum ama. Switch kampında şey yapmıştı ya. Aşuiz. İşte ne? Ostchwitz İki tane Türk turist nazi selamı verdiler Sonra ırkçılık yüzünden mahkemelere evet. düştüler falan Şimdi bu adamların da suçu aslında ırkçılık değil Gerizekalılık ama Birinin bu gerizekalılıktan cezalandırılması lazım ki Bir konuda birileri eğitilsin evet. Bu kızınki ama bu net Yani burada geri zekalılık yok Burada net Vallahi ırkçılık tipi, var Şu tipi görseniz emin olun bana tekrar tekrar şey yapardınız yani Barbie'ye benziyor olabilir. Ama Barbie nasıl Barbie'nin kafasının içi boşsa. <gülüyor> i̇şte bunun da içi, ondan... içi boş. Beyni boş, kalbi ırkçılıkla atıyor. Beyni boş, kalbi ırkçılıkla atıyor. En güzel doğru tanımlama oldu. Hemen sizi o zaman Zimbabwe. I go my ya Zimbabwe. I go my ya Zimbabwe'ye götürüyorum. Bir timsah çiftliği. Ekonomik zorluklar nedeniyle çünkü Zimbabwe'nin... Timsah ekonomik... çiftliği de en acıklı şey herhalde ya dünyada. Niye Yani ya? timsah gibi vahşi güçlü bir hayvan cüzdan olsun diye çiftlikte C esiştiriliyor. Cüzdan olsun çanta olsun. Yani timsah çiftliği deyince sen... Timsağın başka bir şey yok mu ya? Ee, Sütü yumurtası. Timsah yumurtası bakayım. <gülüyor> Süt yumurta ne bileyim. Timsah sağarken <gülüyor> düşünüyoruz. Timsah eti nokta. yeniyor. Timsah eti yenir. Yeniyor. Hazır kesilmişken Ama yenir dediler. Ama herhalde değil? çiftlik esas deri içinde kesmişken <gülüyor> yiyorlar. Gücünden, gücünden faydalanılmaz mı timsah? Mesela tarlaları sürebilirler. Mesela öküz gibi. Öküz gibi. Teşekkür ederim. O kadar havalı bir şey olur. Çene gücünden faydalan abi saçları çekti. Kim kadarı biliyor musun? O timsah, iki timsah çenesiyle timsah çektiği bir arabayla düşünüyorum ben kendime. Geri geri böyle. Geri geri çık gidiyorlar belki. Çene, çeneye, ba çeneye bağlamış. Ya da istekli timsahlar. <gülüyor> i̇stekli timsahlar. İstekli timsahlar. Istekli mı? Timsah Ama Oğlum, ne isteyeceği belli olmaz o <gülüyor> kadar. Vallahi ki. timsah pornosu gibi bir şey geliyor aklıma. İstekli timsahlar. Hayır, eğit eğitilecek <gülüyor> o timsahlar. <gülüyor> evet. Eğit kendileri çekecek. Hala. Hat! Tutacaklar böyle şeyden. Çenelerinden Çünkü timsah çenesi biliyorsun bugüne kadar doğadaki en tehlikeli şey. Eço'dan bile kuvvetli diyebiliyorum ben vahir. <gülüyor> Teşekkürler. Ama şöyle bir şey var ya yani timsah da eğitilmesin ya vahşi hayvan. Timsah asaleti şeyde. Şey, her şeye eğitmek zorunda Hayvan değiliz. diyor ki beni eğitmeyin ben sizi yemek istiyorum. Ya nereden biliyorsun denk gelirse yerim Belki yerim timsahlar şimdi demeyin kadına ırkçı ırkçı dedik. Belki timsahların içinde eğitilmek isteyenler var. Bizde aç fırsatı... Okumayı istiyorum diyen bir takım timsahlar var. Aç fırsatı önüne belki eğitime gelecek olanlar var kendi isteğiyle. Yıllardır sift seyrederim, yıllardır böyle şeyler söylerim Hiç görmedim bu Bir tane timsah Aa ama yok uzak doğduğu sırt yerinde sift, şey sift. kafayı sokma çıkarma. Zaten onu Aslan pek Timsah var canım, sokuluyor işte. Aç timsah soktu. <gülüyor> Kafayı bir timsah daha, sokuyor daha bir aslan her. Bir timsah bir aslan. Bir timsah bir aslan. Hop su aygırı. Ben, bir timsah bir aslan bir su aygırı. Bir timsah ben, bir ben... su... <gülüyor> devam et. Devam ediyorum. Ne kadar acaba devam Simba ettim? ne kadar devam etti vallahi. <gülüyor> önceki Timsah var. aslan şovu 7 dakika 7 dakika kadar devam edecek. Sonra zaten trapeze alıyor. Bir odala, bir budala. İçinde bulunduğumuz bu dünyada bir gün gelecek timsahların da e, sadece etinden... Ve derisinden değil başka şeyden Onları bir de meta olarak görmeyeceğiz. Onları, son derece inancım var. Evet bir çalışma arkadaşı olarak da görebileceğimiz günleri doğru. Ne güzel söyledi Noktay. Ama hep olduk. bize kötü gösterdiler timsalları. Başta evet. o dizi olmak üzere. Hangisiydi o? Ne olduğunu ismini hatırlamıyoruz ama timsah. Çizgı dizme. Aa şey diyorsun, yüzünü kadının Yüzünü kaybeden şey. kadının intikam intikamı. yokuşu. İntikam yokuşu mu? İntikam güncesi. İntikamın böylesi. İntikamın böylesi diye bağlayalım. O dizi. Hep timsahlar kötü Hep tanıtıldı, tanıtıldı abi. tanıtıldı evet. İnsan düşmanı gibi tanıtıldı ama. Ne yiyorlar canım daha ben geçen gün belgeselde seyretim. Ne yiyorlar canım? Florida'da kadınca izi yemişler işte. Sen hala bak gösterilen timsahtan bahsediyorsun. Tabii ki yiyen vardır, timsahlar post, da vardır. Ki ama pırlanta timsahlar. gibi pek çok timsah. Bunları da ayıklayacağız. Bence pırlanta gibi belki birkaç tane timsah vardır. Kör mesela. Yaşlı falan filan. Ya onun dışındakiler. Sen yer gibi de yalnız geliyor bana. bir ırçılık. Ben ufaktan alt notalarda seziyorum Ege. Lütfen dikkatli ol. Lütfen dikkatli ol. Kusura bakmayın. Ayılar ya. da mesela öyle kötü kötü. Çoğu yerde ayılar da kötü gösteriliyor ama ayı dediğin şey hayvan caz. Ne kadar asil bir hayvan. Ne sen onun alanına girmedikten sonra belki Timsat'ta da öyle bir şey vardır. Florida'da biliyor musun sen nasıl şey olduğunu? O kadın da belki bir pislik Kimsel yaptı. Kimse ya, yassı bir hayvan ya sinsi sinsi her alana giriyor. Yere yakın diyorsun yani. Onu evet, tabii canım. Yani... Yine işte yaptın. Bak yine yaptın. <gülüyor> Biz memeliyiz arkadaş. Bir ırkçılık varsa ben içgüdüsel mi? olarak memelilere biraz daha yakınım. Hiç görmediniz bunu. Sen mu? memeliye mi yakınsın belgeselde? pirimata mı yakınsın? Primatta memeli. Tamam ona bak ne diyorum. Genel memeliye mi yakınsın? Bak sınıfını belirle. Ben genel olarak memeliyi her zaman şeye tercih ederim. Soğukkanlı hayvanlara, kuşlara falan tercih ederim. En başta onu da anlaşalım. Onu, onu da anlaşalım arkadaşlar. Herkes ya. tarafını belli etsin. Ben memeliler yanındayım. Ha. Memeli de memeli. Hiç görmediniz bir şeyi. Memeli diyecek şimdi. Çok korkuyorum bu, memeli konusunda. Ya da <gülüyor> işte ne o işte böyle bizonlar bilmem neler antiloplar yavaş yavaş ülkek o incecik ayaklarıyla dereye şey yapıyorlar. Laak diye çıkıp yiyor onları. O zaman ne oluyor? Aslan timsah mı diyorsunuz? Garibim mi diyorsunuz? Garibim diyoruz. Çünkü memelisiniz. Garibim diyoruz. O antilobu. Bugün o bir memeliye atıyoruz. yapılan, hepimize yapılan. Tüm memeli camiasına yapılan bir hadisedir. Ya işte orada... Memeliler ben onu baştan diyorsun. söyleyeyim tabii ki ama bunu Yani biz... şey mi diyorsun Fahir sen de 2 dakika sonra değişti fikrim ben Yok onu ya. anlamadım Yani memelilerin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan şu günlerde mi diyorsun Hayır yani şimdi tabii ki memeliler... Ben de timsah aslında ben hep memeli diye olsun diye düşünürdüm. Ne zaman ki yumurtası <gülüyor> oldu... <gülüyor> şey diye bağla. Ben memesi olan timsahında da olduğuna inanıyorum, <gülüyor> inanıyorum diye bağla. Konuyu evet, da vardır. Ama bir şey söyleyeyim mi yakışmıyor evet, mu? Bilmiyoruz ki. Yani, böyle kalktı da gördük mü memesi yok diye. Timsah yumurta mı yakışıyor, meme mi yakışıyor ya? Bunu Bence söyleyeyim. de ben meme Ben başka bir şey demiyorum ya. Bir düşün ya. Bak timsahı bir daha mı? baştan düşün. Timsah meme timsahı mi yakışıyor? çıplak mı hayal etmem lazım? Nasıl düşüneceğim bunu? Yani timsahın e, memeli olması... Peşatten şöyle, şöyle geldi. Teknik sıkıntı var timsahta. Evet. Onun yavrusu nasıl girecek annesinin altına? Odayası be. Odayası. Odayası. Mışmış girecek oradan Orada alttan. O gir. Fıtı Ağzı fıtı. da emmeye müsait değil. Nasıl emmeye müsait değil? Sen yani esas en emmeye müsait. Ucundaki yere. Gibi. Bir de timsahların karnı yumuşak olur abi. Üstü. Oy i̇şte o düşürme. yüzden memeli olması Hay, mantıklı. E, e, e, e, e, Tam altına bir şey var dudak. Dudağı eklediğin zaman emme tamam. Zaten timsahın en korkunç yaratık olmasının önündeki engel şeymiş. Emme. Dudakmış. Dudağı olsa dünyanın en tehlikeli hayvanıymış Nasıl? Öyle diyorlar <gülüyor> Dudağı olsa Önünde kimse duramaz Bir Ay, de timsahlar şey değil mi ya? Dinozorlarla dudağı. akraba değil mi? Canım bilmiyoruz ki Ya vardır yani, uzaktan akrabalı Yani bir milyon yıl meniştedik. geçmiş hala sizin devriniz kapandı Arkadaşım yani dünyadaki Hayvanlar size şey olamıyor Yetişemiyor yani Lütfen <gülüyor> Gidin mi diyorsun yani? Ya gidin, dem gidin demiyorum tabii ki de yemeyin yani Özellikle... Tamam yemiyoruz ya biz timsah yemiyoruz zaten kimse de yemiyor. Timsah. Balık isim, bir şey yapsın. Hayır, timsah. zaten timsahların durumu Abi, işler acısı. Kötü, kötü anlatıldı Vallahi timsah gözyaşları diye bir laf var mı? Var. Yani bu bu kadar başka bir hayvanla ilgili böyle bir şey var mı? Bu, var. Var saksan beyni. <gülüyor> Doğru. Ben saksan beyni Bak timsah gözyaşları. Gözyaşları. gözyaşları timsah göz timsah kuzu şiş. Kuzu şiş, dana antrikot, bunlar hep hayvanlarla özdeşleşiyor. Ama şey gibi söyleyeceksin. Şeyler. Bunlar, bunlar ee, saksan mesela... beyini pekmez yoğurt değil mi? Hay hay, bunlara şöyle diyeceksin mesela su aygırı teri gibi. Anladın mı? Yok, Göz yaşları. Ben anlamadım. Te bunlar e, bütün sıvılarından da. bahsediyorsak bunlar yani benim anladığım, ben de öyle algılıyorum. Sırtlan salyası gibi mi? Sırtlan salyası mesela, bak, ne diyorsun buna? Yok hiçbiri uymuyor ama işte gördüğün gibi sadece timsah gözyaşları. Çünkü timsahın böyle bir gözünden yaşlı akıyor yani o da var. Tabii. Çünkü, çünkü e, ne için söylüyorlar? Ona yaklaşırken sinirden ağlıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> diye. E, tabii tamamen sinirden ama çok üzüleceğiz şimdi anlattığım olay hadise neticesinde. Ne olmuş? E, zaten bu timsah çiftliğinde durumları belli hayvanların. Ve Zimbabue'daki ekonomik zorluklar yüzünden her ülkenin ekonomisi bizim kadar iyi değil tabii ki. Hayvanları et yerine artık e, biraz daha e, bitkisel gıdalardan şey yapıyorlar. Dayıyor mercimeği. Dayıyor tamam muguru. ne güzel. E, ne güzel mi var? Mercimeği bir mi abi? E, mercimek yiyen hayvan bir, bir gaz yapıyor. O şeyleri göreceksin. O garibanları göreceksin. O yassı timsahlar oldu sana balon mu? Valla balon mu oluyor yoksa şey mi oluyor? Yani bir de zaten gider ayak. E, çünkü yani timsah çiftliğinde de bir timsahın şeyi belli. Ne derler? Ömrü belli. Ömrü belli, her şey belli. Ee, et yerine sebze tüketen timsahlar, belki sebze tüketmeye başladıkları zaman şeyi de bulacaklar. Belki uysallaşırlar çünkü et biraz biliyorsun insanı vahşi kılar, şey, yani insanda da böyle bir şey yaratıyor. Aa, ne oldu? Bütün hayallerim şu anda şey oldu ya. Şapır şapır mı? Sıla hanım demiş ki, Schweitzer'dan e, bu e, Oktay'ın söylediği şey maalesef çünkü e, <gülüyor> timsahlar geriye doğru hareket edemezler demiş. Evet, sen geriye fıtı fıtı mı? Ben hep öyle düşünmüştüm o arabayı çekerken ya. Çene, evet. Çenesindeki kuvveti nasıl şey yapacaksın o zaman? Ya çeneye ip bağlarsın o gene ön ön gider. Yular mı diyorsun? Timsal yuları mı? Evet. O zaman Kim, tam çeneyi şeymiş. göz yeşili olduğuna inanıyorsun da timsah yuları Neyse, olduğunu. Nasıl büyüdü? Acıklı bir şey anlatıyordu. Çok ee, evet ya. Falan. Vallahi gitti yani. Ha, hayvanlar sebze yiyerek sakinleşmiş mi? Bence sakinleşir, hem derileri parlaklaşır. Belki hayatımızda yani sokak timsahları bu. Bugün. Nerede oluyordu Fahir? Bu mu? Zimbabwe. Ben, yani Zimbabwe'ler tabii yani timsah benden daha iyi tanıyorlardı ama ben timsahın çok sabırlı bir hayvan olduğunu biliyorum. Yani o planlarını hayata geçirmek için böyle bekliyorlar ya. O yüzden yani şimdi bugün sinirlenmiyor diye sebze yiyen timsah ha bunlar sebze yemeye alıştı tamam ya deyip yürümemesi tabii lazım Tabii ki ben de sana katıyorum bu süreç kısa bir süreç değil. Belki onlarca yıl olacak bir süreç. Ee, Çok sabırlı. Mercimeği. Bir, bir şey, ya, e, evrim marulus. dediğin şey en az 2-3 yıl süren bir şey yani. Evet 2-3 oh, yıl. Ha deyince öyle bir şey. Oğlum. Belki 10 yıl sonra. E, tabii 10 yani, yıl sonra cıncık gibi. Herkes timsahlı. meyvesi ne değil. Mesela kütür kütür elmasını kütleten orada <gülüyor> Bak kimseye yani, zararı olmaz. Hiç kimseye Öyle zararı timsahı. olmaz. Barış ve huzur içerisinde hayatımızı devam ederiz. Bu arada yani e, ben timsahlar konusunda hakikaten biraz doluyum galiba. Hepimiz doluyumuşuz. Haberdarınız. Şimdi şey yoktur. aklıma geliyor da mesela şimdi antilopiyen timsah ne kadar çirkin olduğunu düşündük. Aslan da antilop yiyor. İkisi de memeli de memeli ama orada aslanı görüyorsun. Eşek gibi koşuyor avının peşinde. 2 e saatta bekliyor abi. Timsahın özelliği e işte. Sabır... Ya yatıyor. Ama sabır diye bir şey mi olur? Yassı olduğu için Ama duruyor. Ama yatışa müsait. Ben yaptım. hiç antilopun kaçtığını görmedim timsahtan. E yavaş timsah... yavaş. Mıy mıy bir suünü içecek. Ya şimdi yanlış şeylere takılıyorsun abi. O timsahın kendine özgü stratejisi var. Plancı, plancı, kurnas, hesapçı, kurnaz, goygoycu, goygoycu ve sabır, sabırlı. Bunlar bazıları iyi özellik, bazıları kötü özellik. Bayki her şeyi fark etmez. Ya yani bunlar özellikleri Bir kabul de çok et, özür... etme. Adam yatışa müsait. Yani şimdi onun doğası gereği Zaten nasıl kalkamıyor ben... Ki? ben size söylüyorum mesela ona meme olsaydı yakışmaz mıydı timsa Yakışırdı. biraz daha ayakları şöyle daha uzunca mı olsaydı böyle. Ayakta Pişma. timsah mı diyorsun sen? Ha biraz da. Ayakta timsah tabii ya. Yani o zaman koşardı da şey ama şimdi adamı... Spanak yatağında ayakta timsah. Yani adamı şey yapmışsın. Ne derler ona? Yassı. Artık onu yapacak bir şey yok. O yatışa müsait. Ordu. Öyle ya. Yani. da ben dikeltmeyeceğim herhalde. Bir hayvanda kendi sürecini tamamlasın. O da 2-3 yıla ayaklanır. Ben sana söyleyeyim. 2-3 yıla bugün 6 e, ayda taytay emekler... E ee, 1-2 yıla kalmadan koşup oynadıklarını göreceğiz onları. Ondan sonra da yaslı timsah mumla ararı seviyor oyuncular. Söylemiş. Ne 8 demek? santimmiş. ortalama bir erkek timsah nesi. Ayak kalktığı zaman fark edilecek olan boyu. boyu. Esprisi mi? Ha. Yani demek. belki de o yüzden kalkmıyor da olabilir hayvanlar Utancından. Utancından mı? Yani bilmiyorum. Sonuçta mesela şey bir at timsah bir şey. dünyasını mesela tam bir mesela bir at hiç yatarken göremezsin, değil mi? Gururla ayvan koşmak zorunda yaşayacağız. Ortalama istirirken. 8 santimetreymiş. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz efendim. Sabah sabah zihnimize o soktuğunuz sabah. bu <gülüyor> bilgi için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Modern sabahlar. Modern sabahlar. O der sabahlar, O der saat başlayacak radyolarda başladıklarına günaydın sevgili dinleyiciler. Sponsorumuz Walk and Walk'tan hediye veriyoruz sizlere iki kişilik yemek kazanma şansınız var. Bu arada sponsorumuz Walk and Walk olduğundan ve sponsorluk sözleşmemizde başka restoranların isminin geçmesi yasaklandığından size çok yakında açılacak yarın kapılarını açacak bir yerle ilgili bilgi vermemiz bilgi ver. e, doğru değil. Doğru değil. Ama yani. Ama açılış, açılacak, diyorlar. açılacak diyorlar. Yarın kesin açılır diyorlar. Yani... Volkan Volk'a yakın bir, yer, yakın bir yermiş. <gülüyor> <Adres> <gülüyor> 300 300 düz, çıkıp yakın vermek gerekirse Adres vermeyi 4 5 düz 5 5 5 5 5 200-250 metre sonra sol tarafta ee, yukarıdan iner şeyin köşe başında ama onu söylemiyoruz. Söylemiyoruz tamam. onu yukarıda. Orada iki cadde var ya. Biri yukarı yukarıya, yukarıya doğru çıkıyor Biri aşağıya doğru iniyor. Paralel yani. olan cadde. Paralel var. paralel caddeler. Tamam. O paralel caddelerden aşağıya doğru inenin şeyle işte o Walk devam et sola dön. E, 200-250 dediğin zaten. 250 fay. tamam işte sol tarafta o tamam, yukarı köşesinde yani, e, harfleri de benzemiyor hani Walk, Walk harflerinin ne hiç kullanarak hiç yapmaya yok. kalksak. Onu da yapamayız. Onun berisinde zaten. İşte öyle bir yer açılıyormuş. Yani Bizim öyle bir işler. yer açılıyor diyor Allah. Şimdi biz gelelim gene sponsorumuz Vokya Molka. Şöyle bir durumumuz var. Bir kişiye yemek, iki kişilik yemek vermek istiyoruz ama nasıl vereceğiz diye tartıştık. Ve e, bunu dur, durduk yere 10-15 yıl olur. önce tartıştığımızda bir yarışma yapalım demiştik. O tartışmanın öyle noktalandığını hatırlayarak bu sabah yine bir yarışma yapmaya karar verdik. Güncel de bir konu seçtik. Kızıl derili olsanız isminizin ne olmasını isterdiniz diye soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Yani bir de aslında Kızıl deriler kendileri almıyorlar isimlerini ama zaten sorumuz. Kim veriyor orada? Herhalde Orada da anası babası değil mi? bir tanesi miydi miydi mi dönüyor? canım mesela şey kız doğdu mesela bir kızı değil kız çocuğun tamam. doğdu. E bunun ay, halasının ay, ay, halasının ay adı, doğdu. ha hayır halasının adı ayışında e, dans eden bizon diye bir şeydi ay halasının rahmetli halasının adını koyalım ayışında doğmuş bizon diye dans eden bizon diye öyle mi oluyor yoksa iki isim çit çit isim var mı? Çit isim var tabii ki. Mesela benim çok özür dilerim Hevfik Fahir diye ben hı hı. Kendi ismim şeyim yani Mesela babası şöyle isim koyuyor Bizde olduğu gibi ben boğa, evi. Ay ışığında dans eden Bizon Bir de yani kızlık soyadını kullanmak isterse iyice uzuyor yani Uzulduk, Barış Bey'den ilk e, cevap gelmiş Buyursun e, Gececiyim 84 Gececiyim 84 <gülüyor> At hotmail.com olabilir <gülüyor> Bence çok mantıklıymış ya. Niye rakamları düşündük <gülüyor> En İçim güzel 84 şey. 84, kendisi öyle bir isim seçmiş. Günaydın efendim. Günaydın Araya Kime görüşüyoruz? Burak ben Tepe. Burak Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sanki bu konuyla ilgili daha önce bir mesai yapmış gibisiniz Burak Bey. Yok yapmam öyle söyleyince biraz bir şey değilim. Hemen geldi. aklınıza geldi mi Burak Bey? Geldi mi sandır tekerlek olmak isterdim ben. Tekerlek. Tam, direkt tekerlek olsun. Gerçi delili kültüründe tekerlek araba falan var mı? Yani ihtiyaç yani, duymadılar ama... ama isteseler olurdu. Yani bir 50 yıl daha takılsalardı kesin olurdu. Kesin olurdu. Alt arabası oradan süresim gelirlerdi diye düşünüyorum. Sadece ben tekerlek de... mi yoksa mesela ay ışığında dönen tekerlek falan gibi mi? <gülüyor> Gün içerisinde durmadan dönen teker. <Gülüyor> gün içinde <Gülüyor> durmadan dönen teker. Evet hafta yani... içi dönüp hafta sonu dinlenen teker. Mesai saatlerine bağlıdı. Burak Bey ayışığı falan filan değil. Evet, gün içinde 150-200 <gülüyor> yol yapıp da işte haftayı böyle 1500-2000 ile kapatmayın da rahat edemiyorum. işte. 1500-2000 kapatan sanatçımızdır. Siz nerede nere gidiyorsunuz Burak Bey gün içinde? Ya işimle evim arası biraz mesafe var. Hı -hı. Bir de bir arkadaşımı da alıp gelme durumundayım bir onu da alıyoruz. Yani evinizi biraz işinize yakınsasanız veya işinizi yakınsasanız diyeceğim onu bilemiyorum nasıl olduğunu. Eminim sizin de aklınızdan geçmiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇lginç bir fikir gibi söylemiş. Size ilginç bir fikir söyleyeyim. Bakın daha önce aklınıza gelmemiştir. İşinizi evinize birbirine yakınlaştırırsanız bayağı evet, evet radikal bir değişiklik düşünürüz. Yakatif bir değişikliği düşünüyoruz zaten bu görüşünüzde. hani ne kadar olur bilmiyorum da 10-15 lira verse kısalacak zaten İyi iyi. Haftada en az nereden baksanız 100-150 bence. Temiz. Temiz. Çok ben teşekkürler de, efendim. Şimdi da Şimdi <gülüyor> yeni bana. işiniz veya yeni eviniz hayırlı olsun. Uzun uzun konuştuk. Yeni görevinizde başarılar, başarılar diliyoruz. Burak, Burak Bey, Bey. gün işinde durmadan dönen tekerlek dedi. Ya bunu bir tamlamalı isim ne bu? Ne, ne denir buna? Neli isim tamlaması isim tamlaması yok bununla sıfat tamlaması. Sıfat tamlaması da böyle sağlam kallavi sıfatlar istiyorum ben sizden. Nasıl Vallahi tekerlek? Keren, dönen tekerlek. Kerten Kerem e, Twitter'daki ismi olan dinleyicimiz göndermiş. Bir kızıl kızılderili olsam adım gene Kerten Kerem olurdu. Diyorum. Mantıklı. Çok mantıklı. Günaydın efendim. Günaydın nasılsınız? Teşekkürler. Kime görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ceren. Ceren Hanım. Telefonu yükleyen Ceren diye bir isim mi istersiniz kızılderili olarak? 19 yıldız sorunan bir isim var ya Onu yönetmek istedim size Yıldız burunlu köstebek diyorlar bana yıllardır Ne deniyor efendim? Yıldız, yıldız burunlu köstebek Yıldız burunlu köstebek mi? Maalesef evet Neyiz, yıldız. yıldız burun dediğiniz nedir? Abi ya arkında denebilecek en çirkin tatlı saygımı ya Yo bence yıldız çeşme yıldız, yıldız, yıldız burunda yaşayan bir, bir köstebek olarak düşünülür Çok nezih ve zeynli bir köstebek diye düşündüm ya İnanam böyle tırnakları bir adam boyunda neredeyse. Biliyorum tamam tamam hatırladım ya. Niye öyle diyorlar tamam, size evet. Hanım? Hatta o yüzden sırf hiç toprak üstüne çıkmayan bir hayvan tipsizlik yüzünden. <gülüyor> nazar <gülüyor> değmesin <gülüyor> diye. Size nazar değmesin diye mi öyle diyorlar? Anlatmıyorum ya çünkü gözlükten çıkardığım zaman burada da biraz matgece güzel Teşekkürler. Teşekkürler. Kabilenin... teşekkür ediyorum yani. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Kabilenin bizim gözümüzde kabilenin en güzel kızısınız hiç şey yapmayın Hatta şöyle ya ciren için kabilenin barbisi. Umur Bey galiba ismi? <gülüyor> Iğrenç bir kızıl dirlik kabilesi. Ne o? Kabil kabilenin <gülüyor> barbisi <Barbie> geldi <gülüyor> Böyle konuşan kızıl deriler olmadığı için ne kadar şanslıyız ya. Humur Bey zevzek boğa demiş mesela. Zevzek, zevzek boğa bence güzelmiş. Ondan sonra Neşeli gibi böyle Zevzekli contest isimli Twitter'daki ismi olan dinleyicimiz o da aynı şekilde. Aynen. Devam ederim devam ben, devam ederim. Kontesli Montezli kızıl derim. Human <gülüyor> demiş ki Twitter'daki ismi Human tabi. Oturan Tyler 4'dün. Alt çizgi 575. Güzel. Kızılderiler'de matematik Al çizgi abi. yok. Kızılderiler'de al çizgi alsaydı var ya Bütün at meli kapatırlardı bunlar <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Aa, Serhat ben Serhat Bey hoş geldiniz. buyurun dinliyoruz sizi Şimdi siz böyle sorunca e, ismimi kendi kendime koyamayacağımı düşündüm ve sabah sabah annemi aradım. <gülüyor> Kızıldereli olsam adımı ne koyardım dedim. Nerede Serhat Bey anneniz? Ankara'da mı yoksa? Ank Ankara'da. Ben şimdi evden çıktım, bir işe gidiyorum da yoldayken onu da aradım. A Arayıp şey mi? A anneniz şey mi? Ay, ne unuttun Serhat'cığım diye arayınca? Yok gayet uykulu bir sesle efendim oğlum dedi. Dedim anne dedim Kızıldereli olsam benim adımı ne koyardım dedim. Siz değil anneniz Kızıldereli olsam adınızı ne koyardı aslında. Biraz de... Esas olarak baba. Gerçekten... Baba. <gülüyor> <gülüyor> Ama kızıl de anne, anne şeyidir Anneci tabi Anne etkilidir ben, ben, ben biraz anneciyim belki ondan Yok dış. Kızılderililer de annecidir Öyle mi? Tabi o tabii. çok ortak noktamız var Demek ki sizde de var Kızılderililik Yani onu biraz. şey yapacağız O zaman şimdi hemen vereceğiz Ne dedi anneniz? Cevap Oğlum sen işine gitmiyor musun? Dedi Ben Hı -hı. de işe gitmeyen Serhat olarak İşe gitmeyen Serhat Siz nereye gidiyorsunuz bu arada Serhat bey? Nasıl duyamadım Nereye gidiyorsunuz şu anda? Şu anda hoş gidiyorum. İşe Eski diye şey çıkıp evden değil. arkadaşlarınızla buluşup akşama kadar goy goy mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Serhat Bey? Aslında Fahir Bey'in de tanıdığı birisine gidiyorum Sabahleyin. İlk iş olarak oradan işime gidiyorum. O zaman işe gitmeyen Fahir Bey'in tanıdığı adama giren <gülüyor> Serhat <gülüyor> diye bir, uzun da bir isim oldu. K kabilenin en şeyi ay gene geliyor diyecekler. Bu da arkadaşlar. kabilemizin göz bebeği, umudu umudu. Çok sağ ol Serhat Bey kolay gelsin size. Size günler sağ olun. Kim bilir en son ne zaman aradı annesini. Kısa boylu prenses. Damla hanım öyle demiş. Ondan sonra Aa, Bu arada mi? bir tane site varmış. Ney? İsminizin Kızıl Delilicesi. Evet mi? test yourself. Ne bu? Açamadık siteyi. Aç aç yataklı Burada o, o site linki vermiş. Oradan bolluk getiren çıktı. Bolluk getiren mi? Ama ben kustal, kutsal kutsal kerededen yürürdüm demiş <gülüyor> Burak Bey. Güzel. Bolluk getiren de çok şeymiş ya. Çok hoşmuş ya. İnsanı bir onur'a ediyor. Ay gene geldi bizim bolluk getiren Ama biraz tosun canına böyle Bolluktan şey getirmiş Gagası. Evet yani bolluk getiriyor getirdiği bolluğun yarısını yemiş gibi olur ama onu. Bizon Hep böyle hayvanlara gidiliyor e ya ne Do olacak Dolunay'da gezen şey var. Dolunay'da gezen sempatik bizon Demiş mesela Güzel bir isim hoş Galiba Buğra değil mi Yalnız ben onu şey yaptım ya Yani Hı. benim bir arkadaşım vardı öyle Şimdi hep onu hatırlıyorum Dolunay'da gezen sempatik bizon deyince Yeni çocuğa verilmez yani Günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, ben Bodrum'dan arıyorum. Aa ne güzel. Ne yapıyorsunuz Bodrum'da? Evet. Bodrum'da Yatış. gitti. Hadi ya. İsmini öğrenemedim. Geç işte. bulduk erken kaybettik dinleyicimizi. Hay Allah. Bağılınır biraz. Mesela benim de ellerim ayaklarım zarif ya. Onu da ön plana çıkaran bir mesela... Ee, zarif eller yok canım. Bizon, o da operasyon, bizon operasyon ismi gibi oluyor ya. Zarif eller operasyonu Doğru. hakikaten şey değil. Benim kısım. Yozsuzluk şey gibi. Yozsuzluk yapar ama çaktırmaz. ay ışığında dans eden zarif ayaklı bizon gibi mesela. Bisonu Niye? Yine ikili usul. Bizon, yani. bizon şey mi sülale mi <gülüyor> Yani işte o o dans bize, bize şeyler derler. Mesela bizim lakabımız Bizonlar. bizonlardır. O Sullivan gibi mesela. Soyadı bizon olan pek çok yozsuz <gülüyor> delilimiz var. Eee, hattımızda bir köstebek var. bak yine yoğun kullanılan isim olarak kullanılan hayvan. Klostrofobik difficile demiş Onur Bey. Ne güzel söylemiş. Köstebeğe Bu arada yeşil telefona yeşil bakan arkadaşımız sıkıntı. var mı içeriden Ne yapıyor Nasıl oluyor? Nedir? Ne değildir? Lütfen rica edin. Telefona bakan benden başka dosun yok Fahir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ee, ben Cansu. Cansu hanım hoş geldiniz. Hoş var buldum. mı kızıl derililik ailede? Ee, var mı bilmiyorum ama annemin bana taktığı birkaç isim var. Onları söylemek için aradım. Tabii buyurun. E, mesela ben tember öğrenciydim. Annem hep şey derdi. 50'den şaşma, 60'ı aşma Cansu. Cansu. Onun yerine, evet. yerine Bizon koyunca <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kızıl derlişi Bir de yan, yan koymanız lazım. 50'den şaşmayı. bir isim koymuştur annem oğlana. Ama onlar, <gülüyor> korkak. Onlar... Huysuz keçi. Evet. Ha, keçiden... huysuz keçi. Huysuz Keçi. Huysuz hoş. Keçi daha mantıklı. Olur. Ay ışığında dans eden Huysuz Keçi. <gülüyor> evet gayet güzel yani böyle bir sürü ismim vardı evde. Karakurik'te ama en çok. Karakurik kara kurik... mi? <gülüyor> evet at yavrusu demek. At yavrusu. Aa, Aa çok güzel tam kuru. Kara... <gülüyor> Ay ışığında dans eden Karakurik. Evet herkes gerçekten. Herkes dans etmenin sonunda değil. Benim aklıma başka <gülüyor> bir şey geliyor. Yanlış da olabilirim bilmiyorum ya. Yani Erzurum. Şivesinde kurik galiba at. Atayım. Ah, yani, bence Karakorik çok azından... güzel bir isimmiş ya. Hatta evet, ben size söyleyeyim. E, ilginç, ilginç. Yani kabile ismi olacak kadar şey. Yani geliyor. Apache'leri, Çeyenleri hallettik ama Karakorikler yaman çıktı. Annenizde olabilir değil mi? Olabilir kesin. Dedeniz nereli biliyor musunuz? <Gülüyor> Erzurum Erzurum kesin Taş bir uçt oradan var. bir şey var yani Seninle ben bir, oradan, bo bir boy oraya gitti bir boy oradan tersten bağlanmışlar Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Karakol Hanım görüşmek üzere. İyi günler, İyi günler <gülüyor> Zeynep Hanım gözleri aşka gülen taze söğüt dalı. <gülüyor> ne kadar güzel. Kim Zeynep Hanım? Vallahi bravo Zeynep Hanım ya. Şu ana kadar gel vallahi ben de çok acayip. Bey topal solucan demiş. Hı hı. Ama kaç yüzde yüzde mi veriliyor bir solucan topal olunca? yüzde 145'e kadar var falan diye. <gülüyor> Nasıl? Sibernetik Ukala Zeynep Hanım demiş onu da. Taze sülüt dalı çok güzelmiş Zeynep Hanım'ın ismi. Ondan sonra Lavali Yokuşu demiş ki Ne demiş? <gülüyor> yetmez ama evet demiş. Ayışında <gülüyor> <gülüyor> dans eden yetmez ama evet. Ama bir şey olması gerekiyor sonunda. Evet, sonunda bir şey olması gerekiyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi ismim Sonar. Sonar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bodrum'dan arıyorum. Heh, Sonar Bey az önce sizi alttan düşürdük. E, evet ya. Ne iş yapıyorsunuz Bodrum'da? Ben Bodrum'da sürücü eğitmenliği yapıyorum. Motosiklet ve otomobile eğitmenliği yapıyorum. Aa, ne kadar güzel. Buyurun efendim hemen alalım sizin kızıl delili ismini. Benim isminizi. soyadığım doğal olarak zaten Kunduz. Kunduz. Evet. <gülüyor> somer Kunduz. Evet. Ay ışığında dans eden Somer Kunduz mu diyeceğiz? Hayır motorun, evet. motorun üstündeki Kunduz bence. Evet. Ama yarışmayı kazanmak istemiyorum. Ankara'dan birisine verim Ben gelemem bu adımda. Tamam. O hazır. zaman Cömert Kunduz diye Cömert ekledik Kunduz. Çok Cömert teşekkürler Soner Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. İyi, iyi. İyi, sağ olun, Cömert hoşçakalın. Kunduz da isim soyad gibi oldu ya. Somer Kunduz. Kardeşi var. Cömert Kunduz'un. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra başka pek çok e, dinleyicimizden Mert Bey mesela kır, kırmızı kanatlı kaplumbağa demiş. Kırmızı kanatlı kaplumbağa bunun şey olarak baba ismi de hapçı biz onun <gülüyor> <gülüyor> oğlun oldu falan Hı, ne o kırmızı kanatlı Bura, kaplumbağa görüyordu. Atın oğlu batsız Estaban bak yani, Güneş'in oğlu Estaban'ı biliyor hepimiz o, ama bir de benzerliği i̇sim, o, o benzerliği. isim benzerliği var o Estaban'la isim benzerliği ba var babaları, bir değil, babaları bir değil anne bir baba ayrı ne güzel Ha vallahi hep at köstebek. Ve izon, Biraz da gündüz gündüz gözüyle bir şeyler olursa. Şimdi Kızıl Deli isimleri almaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30 reklamlardan sonra devam ediyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Spor zorluk anlaşmamız nedeniyle bahsedemediğimiz e, dükkanın çalışmaları yüzünden kafamız bir dünya. Şu sabahki sohbetimiz hakikaten bizi başka diyarlara götürdü. Kendimizi açık yaylalarda, ovalarda hissediyoruz. Ve kabilimizde birbirinden güzel insanlar var. Siz de bizim kabilimize katılabilirsiniz. Sadece Kızılderili olarak isminizi seçip bize bildirmeniz yeterli. İlk bildirenlerden bir tanesi de şanslı isimlerden bir tanesi de bugün walk and walk olacak. 2 kişilik yemek kazanacak. Telefonumuz 210 30 30, Twitter adresimiz @modernsabahlar. Kızıl deli olsanız isminiz ne olurdu? Biz kalabalık ve mutlu bir kabileyiz. Sizi de kabilemizde görmekten mutluluk duyacağız. Çağrı Bey fotoğraflı ispatlı göndermiş ismini. Ee, güneşe yatan boğa. Güneş'e yatan demiş. boğa. Da delillerim... Güneş'in önüne yatan boğa mı yoksa direkt güneş'e yatan <gülüyor> boğa mı? Güneş'in önüne yatan boğa Delillerim diye de göndermiş. Hmm. Pek çok yerde güneş'e yattığı. İlla doğadan olacak diye bir şey yok. Mesela şu anda ben gazeteyi açıyorum. Ee, mesela e, kocasını korumak için çılgına dönen görümce. Mesela. Ay ışığında mı gezecek? Yani onu ay ışığı illa olacak diye bir kaydı yok. Sabah veya yani ikindi vakti de olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Devlerin... Pardon, derelerin kardeşliğinden su içen kuş. Sırman. Ne kadar güzel. Bak, bak ya. İşte bunları istiyorum ya. Dereliğin kardeşleri. Dereliğin kardeşleri. Derelerin, kardeş. derelerin. Derelerin kardeşliği. Onun bazıları deve diye anlıyor da dere, dere. Dere, dere. Derelerin kardeşliğinden su içen. Günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Bahadır bey. Bahadır bey hoş geldin. Hemen alalım kızıl deli isminizi zaten kullanmakta olduğumuz bazı isimler bana Kızılderileri çağrıştırıyor. Mesela o Derindere mesela. Derindere mi? Hı hı. Derindere, Derindere. var yani mesela evet. kızın e, anne Derin diye isim koymak istiyor, baba da Dere diye evet. koymak istiyor. Derindere dere, Yüksel. Yüksel mesela. Sizin kitabınız mı? Sizinki ne mesela. mesela? Sizin kendiniz olabilirdi mesela kızım olsa Durugöl koyabilir siz, Sizin Kızıldere. isminiz siz, sizin isminiz Bahadır Bey. Siz siz. Ah ben e, Bahadır savaşçı demek, e, Kabilenin savaşçısı demek. Yine Bahadırı kullanabilirdim. E, kabilenin adam Bahadır en sıkıcı adamı oldunuz şu dakika da Bahadır. Sizin <gülüyor> ismin aman, de benim Bahadır. Sizin? Ay şimdi. Ba bilen, bilen Bahadır diye düşünürdüm ben. Yine bilen, Bahadır. Yani yine Bahadır. Yine Bahadırı kullan. Hayır. Yani. Ben e, neyde bilen? <gülüyor> Bilen Bahadır. Bilen Bahadır. Bilen Bahadır. Şu anda kabilenin en neşeli adımlar <gülüyor> dönüştür. Bir anda. Bu <gülüyor> kavrak bir bel hareketiyle. O zaman umudumuz bir kızınızın olması. Bahadır Bey hayırlısıysa aslında olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Amerika'daki birçok ilin adı aslında hala Kızılderli isimleri biliyorsunuz değil mi? Onları kullanıyorlar. Tabii tabii tabii. Bilen aynen Bahadır. Florida, Indianapolis, Salt Lake City, Oklahoma, Los Angeles. Ve tabii ki <gülüyor> Nadia Koma <Colemanci. gülüyor> teşekkür ederiz Bahadır Bey'e. Sağ olun. Be. Manda, Manda tarafından. Bu kızılderillerin en büyük sıkıntısı şey ya. Ne derler bu dünyaya kapalıydılar ya bunlar. Evet. Mesela biz böyle biraz esmer tenliye Arap Orhan falan diye isim takıyoruz ya. Evet. Bu kızılderillerin de biraz daha esmerinde hiç Arap diye bir isim takamazlar yani. ya. Arap diye de yanıp. Yani bilmiyorlar dünyada başka ırkları başka şeyleri. Nasıl o... bilmiyorlar canım. Japon canım. diye var Mesela biraz daha çekil gözlüye gel buraya Japon diyorlar Yok mesela Tatar diyorlar ama mesela Tatar Ramazan kozoteriler. <gülüyor> o senin dediğin ama totemin ismi. Aa çok Totem güzel. Ramazan da güzelmiş ya. Totot totem, totem. Totemcilik. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Murat Şenel. Burak Bey hoş geldiniz yayına. Murat mı Burak Sen mı? Özür. Murat değil Murat. mi? Murat, Murat, no, ee, turatanlardan. Tura tamam, tamam. Murat Şanel diye ben kaydediyorum sizi. Çok güzel geliyor Murat Şanel Lütfen sponsorluk anlaşmanızı ters bir şey olmasın. Sonra. Ama olmaz, yok can, yani. Sonuçta soyadınız bu siz. Soyadınız yani ne olacak ki? Murat Şanellerden Murat Bey. Bey aradı bizi. Buyurun Murat Bey. E Şimdi siz açık havada böyle yerleşeceksiniz, kabile hayatı yaşayacaksınız. Eminim orada e, seyyar tuvalete veya kamu tuvaletine ihtiyaç olacak. Var. O, kamu, öyle bir ihtiyacımız var. Doğru. Evet. Çünkü hepimiz eşeleyip yapıyoruz. Sıkıntı oluyor. Bir de kalabalık. Ben de, ben de Kızılderili e, ismini kullanarak e, öyle bir işletmeye talibim. Nedir? Adımda küçük eldi büyük yüz olsun. Küçük eldi büyük yüz, çok güzel. Yalnız bize sadece evet. seyir tuvalet değil, bir de bu jimnastik aletleri oluyor ya parklarda. Onlardan evet. da getirebilir misiniz? Çünkü bizim kabilenin Onlardan böyle hanımları sabahleyin ya da böyle emeklileri, kabilemizin emeklileri mesela Bahadır bir emeklidir, savaşçı, savaşçı demektir. Bahadır bir aynı zamanda. O gidecek <gülüyor> o makinalarda. Bunlar bellileri yağları çok güzel yıkıyor ya biliyor musunuz diye hanımlarla hem yandan sohbet edecek hem bilgilendirecek. Çok teşekkür ederiz. Bunlar Sağ ol. Bey görüşmek üzere. Sağ olun, tutkanım demiş ki Akşi Baykuş. Baykuş. Kesin Akşi Baykuş olurdu benim ismim demiş. Tamam. Ondan sonra takla atamayan boz güvercin. Çok güzel. Cengiz Bey'in söylediği şey. Bir daha çok cevap var bir da. Bir de atabilse. Bak. Mesela kabile içinde sohbetler yapıyor. <gülüyor> Ateş başındaki şeyler. <gülüyor> Ateş başı sohbetleri. Ee, kabileye, AVM'ye falan giderken son anda alnı düşmeye başlayan yağmuru getiren bulut. Hmm. 13. çocuğa verilmiş genelde verilirmiş bu. Ben için. kendi adımı da buldum ya. Tüy diken bulut. Ne? Akdeniz akşamları. <gülüyor> Nasıl? Ben çok güzel ya. Ne <gülüyor> Ya da zülfüden bir şeyler diye de olabilir. Akdeniz akşamları ya da zülfüden bir şeyler gidecek bu akşam. <gülüyor> Ay. Günaydın efendim. Günaydın Kimle görüşüyoruz hanımefendi ee, Ben Ayşe Eşküner Çok uzun yıllardır sizi din dinliyorum bir, bir Nisan'da aramıştım Oğlum bana şaka yapıp doğdu demek için bağlanamadım Aa, Aa. tebrik ederiz Biz siz hamileyken konuşmuş muydunuz Ayşe Hanım sizden? Hayır ilk defa arıyorum. Yeni Aa, bir, Kaç pek... günlük oldunuz şu anda bir haftayı doldurdu Oğlun günlük değil 24 yaşında <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ana, bir, bir Nisan'da oğlunuz, Bir Nisan'da 24 yıl önce bir Nisan'da mı doğdu Hayır Evet Ha, öyle evet. mi? Sesiniz çok genç geliyor hanımefendi Hiç 24 Teşekkür yaşında ederim. Sağda solda gibi 24 diye. demeyin yani Siz 24 çok... yaşında gibisiniz Yok çok sağ olun ee, Ben çok güler yüzlü bir insanım Herkes bana bu 45 yıllık hayatımda aynı şeyi söylüyor Herhalde gülen yüz olurdu benim adım Biz onu gület yüz diye kaydetsek Gülen yüz. Fark etmez. Tamam. Gülen gözler. O da güzel bir tür filmi olabilirdi. Gülen yüz. <gülüyor> Hayır. Herkes kendi ismine kendi <gülüyor> kendi <karar ver. gülüyor> yani, müdahale etme lütfen. <gülüyor> tamam. Ben nüfus memuru gibi yanlış Şöyle yazdım. Ya, Benim ismim aslında Gülen yüzmüş. <gülüyor> <gülüyor> nüfus memuru yanlış yazmış. Güleç yüz yazmış. Evet, olabilir. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederim efendim. <gülüyor> İçiniz rahat ben olsun. Hiç olmayacak. Biz gerekli şeyi yaptık. Gülen yüz'e yazdık. Ayşhanım, tamam, görüşel. Sağ olun. Çok Teşekkürler. Sağ olun. İyi Estağfurullah. Aa, Biz teşekkür ederiz. Bir sabah da şey yapalım ya. Ayşe Hanım'dan gençlik sırları diye. En azından gençliği gençliği. 45 yaşında insan neyse Ama yok 20 yaşında duyulmak kolay değil. Aslında 45 aydır sigara içiyorum da diyebilirdim. Yani aslında şöyle düşününce... Ee, ...hakikaten insan imreniyor ya. Bak ben 41 yaşındayım. Bizimki daha bir yaşına gelmedi. 4 aylık. 12, 24 yaşında. Adam. Adam. Hem Bu de, de adam gibi, gibi adam. adam. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cihan. Cihan bey hoş geldiniz. Hemen alalım kızıl deli isminizi. Bir ee, maklon şöyle bir şey geldi. Yakamozda inleyen ayı. Yakamozda inleyen ayı. Yakamozda derken yani. Eee, suya girmiş. Suda mı yoksa suya bakarken nasıl bir şey var kafanızda? Ya, oradaki şeyi tam kuramadım. Bu da aklıma şeyden geldi. Zaten yani. bu sizin şanssızlığınız oldu. Hiç kimseni sormadık <gülüyor> niye diye. Size renk geldi bu soru. Yani aslında bir açıklama yapmak durumunda da değilsiniz yani. <gülüyor> yani <gülüyor> sizin... <gülüyor> Neyse babam günü koydu neyin geçin isminizi. İlk rahatsızım uyuyamıyorum düzgün şekilde. <gülüyor> Onu da düşünerek düşünerek yaptım yani böyle bir şey söylemek istedim. Tamam. Peki <gülüyor> Ona... efendim. iyi i̇nim, inim inliyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. <gülüyor> i̇yi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yakamozda Halil demiş ki Halil Bey ölü sayısının artmasından endişe edilen yetkili. <gülüyor> Güzelmiş vaatler. <bağlaması. gülüyor> vallahi kabileye barış getirdi. Ay ışığında suya düşen balık Gül Hanım. Ay ışığında düşen balık mı? Hı -hı. nereden kaçtı. Yani. Onu sorar mısın nokta ettiğin? Başka Twitter'dan bir sudan. Başka bir sudan. Bir sudan bence. bir başka. Yandaki dereden. Yandaki'nin yandaki derenin suyu ne olur? Pek pek. Dağılmayan çil yavrusu. Baron Hikmet adlı dinleyicimiz yazmış. Pek çok cevap var çok teşekkür ediyoruz Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar'ın Sabahlar son dakikaları Sevgili dinleyiciler bugünkü Walk and Walk talihliğimizi açıklayacağız Kızılderili isimlerini sorduk Twitter'dan gelenler mi var? O çok var ya Hayır ben vallahi onları var. bir hızlıca alalım o zaman Hülya Hanım demiş ki mesela suyunu suyunda Yıkanan demiş hı hı. Ondan sonra Arzu Hanım demiş ki Engin Altan Düz Yatan Çok güzel bir isimmiş vallahi. Onur Bey bunlar da bebelele diyen bal porsu, çok güzel. Ondan sonra Yaz Hanım, Kabili'nin Asi Ergen kızı olabilirim, Gökyüzünde yalnız gezen yıldız. Çok güzelmiş. Yer Yeryüzün... Ay evet ya. Şarkıyı Ondan söyledim sonra... hemen içimden yuttum onu. Yuttun evet. Ee, yarım ayda dolaşan at kafası. Emin at kafası söyledi. style. <gülüyor> Ondan sonra çok e, hepsini okuyamadık ama teşekkür ederiz dinleyicilerimize. Ee, o ee. zaman ne yapalım, ne edelim kendi sevgilimizle, yani giderim, sevgili yani, yani, yani de vermemiz gerekiyor. Talelimizi ee, açıklayalım. Talihimizi. Bugün o zaman, telefondan verelim. Bugün telefondan verelim. Bugün evet, hep Twitter'dan veriyoruz. Bugün de telefondan verelim. Telefon mu Twitter mı dediler? Biz tabii ki telefonu seçtik. Ee, fır döndüğü çalıştır istersen Oktay. Çalıştırıyorum abi. Şu şart elmiydi, dur daha çalıştırmadım ya. Bu ses ne Yok, abi? Başka bu şey yukarıda yani. şeyin havalandırma Sorucuk. motoru. Havalandırma Zaten. motoru çalışınca hep içeriye şey basıyor. Çalıştı. Şuydu değil mi? O, o. o değil o değil. Onun yanındaki Işılak, ışık, ışık gitti. Işılak, ışılak. Ha, bir Işık dakika içi. bunu kapatayım. Tamam. Şu mu? Ha, ha, ha. Bunların üstüne yazar mısınız? Ya? Ha, şu şey basmalı olan mı? Yok yok dimerli olan. Ha, yazısı ha, dimer... güzel olan birisi bunların üstüne yazsın. <gülüyor> tamam. Benim yazım çok güzel. Ben yazarım. Fırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <gülüyor> <gülüyor> Ay Ayşe abi? Hanım Oraya koymuşlar şeyi ya Evet ekranı ya oraya ekranı koymuşlar. buraya koymuşlar Ayşe Hanım tebrik Gülen Gözler Gülen Gözler Ayşe Hanım Gülen, Yok, gözler. gülen, gözler. gülen Yüz, gülen yüz. Gülen Hayır Göz. aslında Gülen Yüz diye de Gülen Yüz diye nüfus memuru kaydedince Yüz Gülen Yüz olarak kaldı Ayşe Hanım'ı tebrik ediyoruz Bize hemen ulaşsın e, Telefonu yoksa bizde Vardır bence bizde Yoksa diye ben... Yoksa diye bir muhalefe şerhi <gülüyor> ben koydu. Ben gene bir diyeyim de ne no oldu. Şerh no. koydu. Evet EGG ne yaptı yapacağını ve şerhini koydu. O zaman şöyle diyelim sevgili dinleyiciler. Yarın sabahımız var yine. Yarın sabah sizlerle buluşacağız. Güzel bir gün olsun. Gökyüzü mavi altındaki hareketleriniz de şık olursa unutulmaz günlerden birine imza atmış oluruz hep birlikte. mükemmel bir gün olacak...